Pavlustan Korintlilere Birinci Mektup İkinci Bölüm Kardeşler, Tanrı ile ilgili bildiriyi duyurmak için size geldiğimde, söz ustalığıyla ya da üstün bilgelikle gelmedim. Aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha girilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım. Size zayıflık ve korku içinde geldim. Tir tir titriyordum. Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Öyle ki imanınız insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın. Gerçi olgun kişiler arasında bilgece sözler söylüyoruz, ama bu bilgelik ne şimdiki çağın, ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir. Tanrı'nın saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce, Tanrı'nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği, bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı, Yüce Rabbi çarmıha germezlerdi. Yazılmış olduğu gibi, Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi. ''Hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı.'' Oysa Tanrı, ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez.'' Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Doğal kişi, Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir ama kimse onun hakkında yargı yürütemez. Rabbin düşüncesini kim bildi ki ona öğüt verebilsin? Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz.